الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم وَتَبِعَهُمْ بِسُدْقٍ وَإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Bu dersimiz Selefi Salihin Akidesi kitabından devam ediyoruz. Selefi Salihin Akidesi kitabını biz yaklaşık 2 seneye yakındır devam ediyoruz bu dersleri. Selefi Salihin Akidesi kitabında 12 tane asıl var. Biz bundan önce üç teneyi yapmıştık. İki sene civarında devam ediyoruz da o arkadaşlardan. Şimdi bizim arkadaşlar Allah razı olsun. Allah bütün musulmanları tek kalp, teç yumruk yapsın. Ee, dernek kurdular elhamdülillah birkaç zamandır. İlk seferde bundan önce kayıt yapmıyorduk. İlk seferde bu dersin devamını kayıtlı yapacağız. arkadaşlar da derneği kitap der. Allah bu derneği ümmete hayırlı kılsın. Amin. Vahdeti sağlamada, musulmanları toplamada özellikle ehli tevhid ve sünnet ehlini bir araya getirmeye vesile kılsın. Amin. Bu bu dersi inşallah bu dersten sonra bütün kitapları inşallah Allah bize ömür verdikten sonra e, bu dersin bütün e, dersleri kaydedeceğiz Kayıtlı devam edeceğiz inşallah. Şimdi biz dördüncü asıldayız bundan önce üç tane asıl yaptık birinci asıl dedir nedir Allah'a iman İmanın erkanı hükümleri ikinci asıl imanın tanmıdır 3üncü asıl tekfir ve ehhllite e tekfir etmenin şertleri ve sebepleri ve çeşitleriydi ve hükümleri bunu işledik şimdi üçüncü asıldayız 3. asılıydır. 4. asıldayız. 4. asıl nedir? الوعد والوعد وعد والوعد bu, bu asılı işleyeceğiz. Aslında itikat birbirine zincir gibi bağlıdır. Nasıl bir zincir birbirine bağlıdır? İtikat ta aynen öyledir. Niye selef alimlerimiz, ehl-i sünnet alimleri bu itikadı hepsini birbirine bağlamışlar? Çünkü bir parça olmasa o tablonun karesi güzel görülmez. Bir tablo tamamlanma tamamlanmak için bütün kareleri yerinde oturması lazım. İtikadı da tam anlama anlamamız için bütün tabloları anlamamız lazım. Bütün itikada müteallik olan meseleleri anlamamız lazım ki eksik kalmasın bu hareketler devam etsin. Ne hareketliği? İtikadı çözme ve Selefi salihin gibi, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem geldiği gibi anlamamız lazım. Mesela biz imanı anladık. İmanın tanımını anladık. Küfrü anladık. Şimdi bunlar hepsi birbirine bağlıdır. Birini anlamazsak o birsini anlamakta zorluk çekeriz. Muellif bu kitapta çok güzelce böyle tanımları, şeyleri asılları düzmüştür. Birbirini tamamlıyor. Birinci dedik imanın rükunleridir. İmanın şertleridir. olması olmazıdır. Bütün itikadi meseleler oraya giriyor. İkincisi iman meselesi. İmanın mahiyeti nedir dedik. İman itikattır, kavldür, ameldir. Bu üçü bir araya geldi iman olur. Biri çıktığı içinden iman olmaz. İkinci mesele bu imanı bozan şey nedir? İmanı bozan şeyleri anlattık. Bu imanı bozan şeye ne diyorlar? Kifir diyorlar. imanı sadece çifir bozar çifir boz, bozan çifir nedir çeşitlerini anlattık bu tekfirden el sünnet nasıl tekfir eder kimi tekfir eder kimi etmez onlar anlattık bu üçüncü dördüncü cerz nedir Aynen bu meseleyi tamamlıyor nusulul vahval Vahi vaidi anlamamız lazım va nedir tehdit var e, pardon va e, müjde Allah Teala vaid veriyor. Söz veriyor. Neye söz veriyor? Kim iman ette, salih emel işlese ona cennet var. Bu vaiddir. Vaid nedir? Tehdittir. Kim Allah'ın emrine uymasa karşılığında ne var o bir tarafta? Cehennem var. Cehennem ateşi var. İkisi nedir? Birbirine bağlıdır. Bu ikisi birbirine bağlı olmak için biri ne yapıyor? Müjde veriyor. Ve اللہ Müjde, veriyor. Nedir nedir? veriyor dikkat çekin neye Allah'ın تہدیور دقت ne اللہ نوئی var عذبور var Şimdi bunu anlamamız çok önemlidir. Ne de önemlidir? ehli sünnetin itikadını anlamakta. İmanı anlamakta ve tekfiri anlamakta bu o bir, bir parçasıdır. İtikadin bir parçasıdır. Aynen dişli gibidir. Bu olmasa o birisiler rahat çalışmaz. Biz bunu anlayacağız. ehli sünnetin itikadına göre ondan sonra bizim iman, tekfir meselesi sistemi yerinde oturuyor. Kısacası derse girmeden önce bizim bu derslerimiz diğer derslerden farklıdır. İlmi ders olduğu için bu biz ne yapıyoruz? Kitaptan okuyarak takip ediyoruz. Muellifin metnini okuyoruz çünkü bu metinler hepsi bir kuraldır. Ehli sünnetten alınmış kurallardır. Biz onu açıklamaya başlıyoruz. Ama kısacası ehli sünnet vaid ve veidten neyi kast Bir Müslüman nasıl anlar Allah'ın vaid tehdit ettikleri ayetleri ve müjde verdikleri ayetleri nasıl anlar? Kısacası bunun nedir? ehl sünnete göre bütün müminler bir tane iman üzerine öldü, bu cennetlıktır. Bir tane çifir üzerine öldü, bu ateşlıktır. Bu ceneldir Bunu anlar. Bunu anlamanın faydası nedir? İşte bunu anlamanın faydası tekfir meselesinde kimi tekfir edebiliriz, kimi edemeyiz? Burada bir ortayana çıkıyor? Bir kural çıkıyor. işte o kural çok önemlidir. Bu vaid, vaid, vaid, vel vaid meselesini anlamak çok önemlidir. Çok önemli olduğu için ehl Sünnet vel Cemaat her zaman bunu özel bir yer vermiş hem de bir asıl yapmış. mı Olmasa olmazdır. Evet. Bunu anlamakta bunun da datayı var. O datayları da inşallah e, derste verilebiliriz. Bu asıl üzerine gireceğiz. Kaç ders sürecek? Allahu u Alem. İnşallah biz ne çok uzun, böyle bıktırıcı uzun olsun ne de böyle kısa olsun e, manayı e, kapsamadan geçmeriz inşallah. Orta bir yol. Bu derslerde eski derse gibi izleriz inşallah. Evet şimdi okuyalım şey Dördüncü esas. Vaat ve vahid naslarına iman. Selef-i Salih'in ehl -i sünnet ve cemaat akidesinin esaslarından biri de vaat ve vahit içeren naslara iman etmektir. Onlar bu naslara kesin bir iman ile iman ederler. Yüce Allah'tan geldiği gibi kabul ederler, onları tevil etmeye kalkışmazlar ve açık ibarelerine göre hükmederler. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasının dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan gerçekten büyük bir günah işlemiştir. Evet. Ehli sünnetin diyor ki, ehli sünnetin asıl itikad meselelerine göre ehli sünnet neye inanır? Öyle bir kesin itikadı var ki ehli sünnetin tereddütsüz, şüphesiz itikadı neyidir? Va'd ve va'd naslarını. Naslar nedir? Yen ayettir, yani hadistir. İki tane nas var. Bizimki kaynağımız var. Dinin kaynağı kaçtır? İchidir. Kur'an ve sünnet. Bu ayet ve hadislerde geçen naslara ehli sünnet nasıl inanır? Tereddütsüz geldiği gibi inanır. Ne onu tevil eder. Anlamını tevilden çıkartır. Ne de onu e, kendi havalarına kendi inançlarına göre, itikadlarına göre, yani nefislerine göre ne yapar? Ayetin anlamlarını çıkartmazlar. Olduğu gibi kabul ederler. Çünkü bu meselede, vaid vel vaid meselesinde naslar apaçuktur. Allahu Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl haber vermişse öyledir. Olduğu gibi kabul ederler. Bu olduğu gibi kabul etmeleri de ehl Sünnet'i çetrefilden, Ayetleri, hadislerine birbirine vurmaktan ne yapmış? Allah Teala kurulmuştur. Şimdi birinci ayet ne diyor? Bu meselede Ehl-i Sünnet'in Nisa surası 116. ve 148. ve 116. yerde geçiyor bu ayet. Diyor ki bu ayet bir ölçüdür. Ne de ölçüdür? ehli Sünnet'in nasları anlamada. Limen yasha, ve men ith men azima. Bu Bu ayet nedir? Bir ölçüdür. Ne de ölçüdür? Bu nasları ölçüdür. nasları Allah Subhane ve Teala, la Affetmez. Kesinlikle. affetmez, Muhakkak affetmez. Ebedi affetmez. Kimi? Şirk koşanı. Şirk koşanı affetmez. Şirkten ortaya ne olursa olsun Allah affeder. Bu demek ki bu bir ana çizgi çizdi bizim için. Bir insan ne kadar hata yapsa Allah affeder. Allah nedir? غفورن rahimdir. Affetmek ona yakışır. Gafurur Rahim mağfiret lider rahmet lider bu sıfatı da Allah'ın bütün sıfatları gibi mutlaktır. Mutlaktır. Mutlak anlamıyla da mutlak sıfat sahip olan nedir? Rahmeti de mutlaktır. Hiç tükenir mi? Tükenmez. Allahu Teala her şeyi affeder. Hadislerde geçtiği gibi denizin köpükleri gibi günahla gelsen benim için dağların dağları kadarıca günahla gelsen Aff dilesen, istiğfar, tövbe etsen ben seni affederim diyor Allah Teala. O kadar merhametli bir Rabbimiz var. Ehli sünnet bu merhametten neye yol çıkmış? Va'd ve meselelerini bu ayete göre oturtmuş. O zaman bizim için önemli olan nedir ehli sünnet için? Bir tane şirk koşmasın. Ne kadar günah yapmışsa o günah nedir? Allah affedebilir. Şimdi bunlara geleceğiz. Acaba günah üzerine ölse, ölmese, inansa, inanmasa, inkar etse, etmese bunlara geleceğiz inşallah. Sadece bu ayet neden bizim için ölçüdür? Çünkü bir ara bilmemiz lazım ki insanlara hükmetmeden önce bir tane şirk koşmamışsa gerisi Allah kapı, tövbe kapsı ona çektir. Ama şirk koşmuşsa o şirk üzerine de ölmüşse burada diyor bir tane şirk koştu ondan sonra aklı başına geldi tövbe etti. Allah bunu affeder mi? Affeder. Ama neyi affetmez? O şirk üzerine Rabbil Alemin'in karşısına çıkacak kıyamet günü. Onun muhakkak affı yoktur. O ebedi ateşte kalır. Bu bir kaidedir. Bunu bildik. Bu ana çizgisiyle Bundan dolayı ne kadar ehl-i sünnetten Ehl-i sünnetin inancına göre ne kadar mümin, musulman insan musulman insan ehli kible ölse günahla gitse biz ona ebedi cehennemdedir diyemeyiz. Bu kaydeden yola çıkardık. Madem muvahhid olarak gitmiş Allah'ın yanına, tevhid etmiş bunun yanında günah işliyor. Bu önemli değil. Bunu Allah'a bırakırız. Ama bizim için önemli olan şu anda şirktir. در نکیز Hiçbir zaman allah Teala hiçbir detaylı yollarda olsa şirk nedir? Koşmazlar. Onun için bazı musulmanlar ne yapıyorlar? Çok samimidler ama Allah-u Teala detaylı yoldan da olsa şirk koşuyorlar. Şeytanın oyunuyla farkına da varamıyorlar. Ondan dolayı ehli tevhidi her zaman bunları tevhide davet ederler. Bizim için ehli tevhid için ehli sünnetin en önemli görevi nedir? دعوت مختلف cennete cennete için? Için, için. Cehennemde de چمی kalmaz Bir de چافر اللہ تعالی خرچ çıkmış, Ama bunun yanında büyük günahları var. Bunun cezası çekecek günahları var. O onu bile Allah Teala ne yapar? Eğer yen affeder, rahmetiyle, yani insanların şefaatıyla, yani meleklerin şefaatıyla eğer bunlar hiçbir sonuç şümletmese o ataşe girecek. Cezasını alacak, ondan sonra yıkanacak, cennete gidecek. Allah'ın rahmetinden muahidler cehennemde ebedi kalmazlar. Onlara da ileride geleceğiz inşallah. Şimdi bu ayet bizim için nedir ehli sünnete göre? Vaad ve veid meseleleri tam nasıyla anlamaktır. Evet, şimdi müellif bu girişi böyle yapmış. Demiş ki nasları tevil etmezler. Bu ayetlerin boynunu eğmezler. Zordan zorlamazlar kendi aynı işlerine göre. Bu ayeti de kendilerinden almışlar, kaydalmışlar. Evet. Dipnot okuyalım. Dipnotu sor okuyalım.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 allah Teala şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenleri müjdele. Onlara zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildik yedirildikçe bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Evet. Evet. Şimdi tabi bundan sonra bu bir delildir bu ayet. En son okuduğu arkadaşın ayeti. Ondan sonra iki tane de hadis var. Aynen bu ayeti destekleyeceğiz. Ona da geleceğiz. Şimdi burada kısaca açıkladığımıza göre ehl Sünnet kulların sonucu mübhemdir. Onu sadece Allah bilir. Yani bir tane musulman olabilir. Yani bir tane kafirdir. Bu hayatı neyle sonlanır bunu bilemeyiz. Şimdi bunları biz teker teker, şimdi kaideleri öğrenmemiz lazım. Bunlar bize ne de lazım olur dedik. Bir tane imanla hüküm verdik, yanında çifirle hüküm verdik. Bunlar lazım olur. Birinci kaidemiz neydir arkadaşlar dedik. Allah her şeyi affeder, şirke affetmez. Yani bir de tevhid ehlidir ama cünahla gitti Allah'ın karşısına dedik Allah bunu affedebilir. Ebedi cehennemde de kalmaz. İkinci kaide nedir? Biz bilemeyiz hiç kimsenin sonuncunu. İlla ki o adam o son emel üzerine neyle öldü? Biz onu ile karar veririz onun üzerine. Yani mesela ben seni teskiye yapamam. Ahmet kardeşimiz çok salihtir diye. Cennetlik adamdır. Bunu ehl sünnet demez. Ne diyer? Ahmet kardeşin yüzüne dış kılıfına biz Zahirine yani ne yaparız? Hüküm veririz. Deriz Ahmet inşaallah. Nedir? İmanda dediğimiz gibi inşaallah biz müminiz. İnşaallah gördüğümüz gibidir. Kimseyi de Allah'ın katında, kimseyi de temize çıkartamayız. Çünkü Allah bizden daha iyi biliyor. Sen çimi çimin yanında tezke yapıyorsun. He? Allah şah damardan bize yakındır. allah Teala Ahmet kulunu bizden daha iyi tanır. Biz ne deriz? Bizim gördüğümüz gibi Ahmet inşallah göründüğü gibidir, salih bir insandır. Ahmet salih bir insan olduğu için salih emelden ne yapar? Salih emel üzerine önse bile ne deriz? İnşallah bu ehli cennettir. Neden? Çünkü biz zahire hükmediyoruz. Zahir nedir? Zahir odur ki ehli sünnetin emeli üzerine Ahl-ı sünnetin ameli üzerine vefat etmiştir. İman üzerine ölmüştür. Ruhunu teslim etmiştir. İnşallah bize göre bu cennetliktir. Gerisini Allah bilir. Bir kafirde ne deriz? Bir tane kafirdir. İslam, Müslüman değil. Bu cehennemlıktır. Diyemeyiz. Ne deriz? Belki buna Allah hidayet verir. Ne deriz? Bu adam bu iman üzerine ölse cehennemlıktır. نقدر اہل سننت titیس و حساس دورانیور. Bunlar hepsi kaidedir. Yani bizim bir کنشمز var اتایستر. Yani din düşmanıdır. Biz ne deriz? Vallahi bu, bu cehennemلiktir. Bu ebedi kalacak ateşte. Yani bu Allah'ın düşmanıdır. Bunu diyemeyiz. Ne deriz? Bu adam bu akide üzerine ölse cehenneme gider. Atabildim mi? Onun için ehl sünnete göre kulların sonucu mübhemdir. Bazı insan var, musulmandır, bizim camiada yaşıyor, ay yaştıryen, namazın kılmazyen, faizini yeryen, günah işler. Buna diye, diyemeyiz, bu adam cehennemlihti. Bu emel üzerine ölse deriz, ateşe girer. Bu nasıl iman meselesinde hatırlarsınız, biz müminiz diyemeyiz, Ne deriz? İnşallah müminiz. Çünkü desek biz müminiz, imanın bütün rüküllerini, şertlerini, şürütlerini üzerimizde bulundurmamız lazım. Yani biz elimizden geldikçe ima, mümin olmaya çalışıyoruz. İmanı canlandırmaya çalışıyoruz. Onun için inşallah biz müminiz. Onun için kulların fiilleri, sonuçları yani mübhemdir. Çünkü Allahu u Teala diyor ki bir mümin mümindir. Biraz sonra hadiste geçtiği bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delile gelir. Bir mumin, mümindir. Ehli takvadir. Son nefeste Allah şaşırır onu. Var mı böyle? Duyduk mu böyle? Çok duyduk. Bazı insanda fasıktır, facirdir. Ölmeden bir ay önce, bir gün önce, bir sene önce bakıyorsun namaza başladı. Ehli takva oldu, dünyadan kesildi. Ehli cennet oldu. Onun için kulların akıbetini kim bilir? Allahu u Teala bilir. Bunu bir kayda alalım önümüzde. Bu da neden lazımdır bize? İnsanlara hüküm için demeriz bu böyledir. Ne deriz? Bu bu şirik üzerine ölse ateşte kalır. Bu günah üzerine ölse cezasını çeker. Bu adam bu itikat üzerine ölse kafir gider. Belki o adama Allah hidayet verir. Ne kadar din düşman adamları biz gördük hidayet verildi döndüler. Demek ki Ehl-i Sünnet bu konuda kendilerini ne almışlar? Sağlam almışlar. Çünkü bir mümin, mümin Allah'ın neyinden umidini kesmez? Rahmetinden. Kim Allah'ın rahmetinden umidini keser? Çafirler. Çafirler. Müminler Allah'ın rahmetinden umidlerini kesmezler. Müminler ne derler? Allah'ın rahmetinden umidini kesen çafirdir. Ondan dolayı biz ne deriz? Biz deriz inşallah Allah bizi iman üzerine sabit kılar. Bir tanesi ne diyor sana? Allah ömrünü uzun etsin. Duadır bu değil mi? Aslında bu yanlış bir duadır. Yani eksik duadır daha doğrudur. Allah yolunda senin ömrünü uzun etsin. E görürüz kefereler var, zındıklar var. 9 yüz yaşındadır mahkemeyle çağrıldılar oları. he nedir? Ömürlerine yine geçmiş. Boşuna geçmiş. Dokuzan yüz yaşına yetişiyor ama neyle geçiyor? Vaban oluyor onun üzerine. Ama Allah yolunda ömrünü uzalsa o salih amelince cennette derecen atıyor. Onun için Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise diyor ki Allah bir kulunu sevse yolunda ömrünü uzatır. Yolunda ömrünü uzatır. Çünkü o Emel salih işledikçe mertebesi cennette artıyor. Adam da var ömrü kıssadır. Ama öyle bir emel yapar ki Resulullah'ın konuşusu olur cennette. O sahabe gibi geldi musulman oldu camide hele namaz vakti girmemiş. Resulullah cihade gitti. Bu cihad nedir? Dediler işte bu da ferzdir. Tamam ben de geliyorum diye. Savaştı şehit oldu. Şehit derecesine gitti. şehitler nedir? Allah yanında haydir. Bizim sandığımız gibi değil. O zaman amel işlemeden ne yaptı şehit? Kardeşimiz, sahabe cennete gitti. Ama adam da var dokuz sene. Halid İbni Velid radıyallahu anhü hayatını İslam uğrayca koydu. Bütün savaşları kazandı. Allah'ın kılıcıydı. Resulullah dedi Halid Allah'ın kılıcıdır. Çafirlerin üzerine musallat kılmış olduk. Ama yatağında vefat etti. Her şey dedi یا Halid yatakta canını teslim ederken لکھ تو ایمان شہید benim canımda bir اسلامی yer yoktur حالد یا تختہ حضرت حالدان یعنی اوہ از یعنی مضرت demek ki bu Allah kimi ہم bitirir onu جب ہستیر دیوی یا مخت چپو اللہ چھ نئی اون حال شہادت اللہ تعالیٰ شہادت اون جنت derecesini verir. O ayrı bir mesele. Her şey Allah'a kalmış. Onun için Allah'ın rahmetinden ne diyor ehli sünnet? Umut kesilmez. oğlu tevhidle öldükten sonra ve sünnete bağlı olduktan sonra Allah'ın rahmet umidini rahmetini kesmez. Ama tevhid üzere olma. Sünnete bağlanma. Sen yüz sene şehadeti verdim Ben namazımı kılıyorum. Bir de senin işin zordur. Şert nedir? Çünkü çok delilleri var Burada müellif bir ayet vermiş. O ayet teyit. O da Bakara suresi 25. arkadaş okudu onu. Ne diyor? Ve beşşirulle dine amanu ve Müjde ver ay Muhammed. Ey elçim. müjde ver. Kime ver müjde? O iman edenler. Bak burada ne diyor? Ve beşşirulle dine amanu. Ne diyor? Bitmiyor. İman ettiler bitmiyor. nediru amilü salihat iman eden tabi salih ameller işler burada niye tekrar ediyor Allah Teala dedik hiçbir ayette geçmez iman ile salih amel olmak zikredilmesi lazım neden Allah Teala üzerine basa basa salih amel olmadan cennete girmek yoktur bu da ehli sünnetin iman tanımını destekliyor bu ayetle Ne dedik? İman neden mütekemmildir? 3. 3 meselede. Tencere, kazan 3 taşın üzerinde oturur. İtikad, kavl, bir de amel. Birini çeksem. iman bozulur. İşte bak ne diyor? Ve beşirullezine amenu ve amilus Müjde ver ey Muhammed. Çime iman edip salih ameli işleyen. tabi bu müjdeyi önce kim kazandı sahabeler bu ayetin bu müjdeleri hepsini elhamdülillah sahabeler kazandı sonra kim kazandı tabi'inler sonra etba'u tabi'in bunlara neyle tarihi zamanla değil men tabi'ahum bi ihsan ihsanla uyanlar sahabe zamanında hariciler de var ihsanla uymadılar bunlar dahil değiller kim dahildir bu ayete? Onlara ihsanla uyanlar. Bugüne kadar devam ediyor. Evet. Bugün de biz de bu ihsanla uysak bu ayetin müjdesini alıyoruz. Ben de burada müjdeyi veriyorum. Kime veriyorum? Kim Resulullah'ın izinde gidiyorsa. Ashab, tabi'in, dört imamın izinde gidiyorsa bu ayetin müjdesinin altına girer. Ama hem izinde gidiyorsa laftan değil adamlar izinde gider. Kitabını da yazar ama amele dökmez onu. geçerli mi? جنت <الصَّالِحَات> بوستان <الْأَنْهَار> Onun için bir bostanı cennet diyebilirsin. Bir mahsul yoktur. Cennetullahü fi ard. Mesela denir. Bu da Allah'ın bir cennetidir yerde. Bir bağ, bo bostan. Şimdi o zamanda insan oğlu her zamanda da yeş yeşillik, suya, neye var, ihtiyacı var. Gönül burada rahat eder. Ama neden kaçar? Susuzluktan, kuraklıktan, sahradan, dağdan insan kaçar. İnsan ne ister bunu? Bir de o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem celli yürenedir yarımada. Hep böyledir. Allah-u Teala onun için cenneti teşvik ediyor. Cennet tezrimin tehtihel enhar artı da altı. Cennet öyle birce ırmaklar sular akıyor. Nehirler var. Yani sen gözünün önüne koy. Trabzon'da gidiyorsun bir tahtile. ha Sana anlatıyorlar işte öyle bir tahtildir. Evlerin altından sular geçiyor. Yam yeşil her yer Kuşlar sesi, hava serin, çok güzel, bol oksijin. Ne dersin? Kalbin hüngür hüngür atar oraya içi gidip, gitmek için. Ben de keşke bu tatile gideyim dersin. Fekeyfer kardeşler cennatun nehim İşetun razıya diyor. Allah Teala bir ayette. Diyor ki o cennet kendi cennetliğinden razıdır. İçinde olan nasıl razı olmaz? Ha? Bu müjdeyi Allah Teala veriyor. Sonra tabi cennetin detaylarını da anlatıyor. کُلَّنَا رُجُقُوا مِنْهَا مِنْ, مِنْ ثَمَارَةٍ رِسْقًا قَالُهَا دَلَّذ۪ي رُجُقْنَا مِنْ قَبِلِ میوا geliyor onlar için. Portukal, elma, aklına ne gelse. Nimetler geliyor. Diyorlar bundan önce de bundan aldık biz. Portukal geliyor o, o dünyada. Cennette ha portukal biz dünyada da yemiştik. Ama görüntüsü portukaldır. İlmadır. Başka meyvedir. Hurmadır. Her neyse geliyor nimetler. Ama bakıyorsun tadı başkadır. Cennet tadıdır bu. Bizden ne diyor? Dünyada çek gibi portakaldır. Ondan sonra ne diyor? "Ve utubihi mutashabihen ve lehum fiha azwajun mutahhara tun ve hum fiha halidun." Bir dualar için ne var? Temiz zevceler var. Burada niye mutahhar diyor? Yani el değmemiş zevceler var. Her zaman insanın nefsine ye meyyeldir. Bir bekar kadınla yöresin. Anlatabildim mi? Burada diğer ayetlerde de Allah Teala diyor ki öyle bir, bunlar kadınlar يمسره, can. ins ve can bunlara el değmemiş. Yani Allah bunları senin için yaratmış. Bir rivayetten ne diyor arkadaşlar bu zevceleri anlatırsan? <gülüyor> kasiratü tarf Kasiratü tarafı nedir? Senden başka gözleri göremez erkek. Yani insan kıskanır hanım üzerine değil mi dünyada? Ya yani hanımın baksa bir gözü dolusu bir erkeğe baksa sen kıskanırsın. He? Ama orada bu kıskanmak zaten yoktur ama buna ya Allah sana ikram etmiş. Senin hanımın zevceler kendi sahiplerinden başka isteseler de kimseyi göremezler. qasiratut tarf gözleri sadece seni göre. bu neye e teşviktir cennette yani Allah Teala bize hem ikram ediyor hem de teşvik ediyor. Onun için biz ne kadar şanslıyız. Allah'ın mümin kulu olma, olsak ne kadar şanslıyız. 13. arkadaşlar insan oğlu ehli sünnet itikadını yakaladı gece gündüz şükretmesi lazım. Çünkü ehli sünnet çizgisini ayağını bassın, kendini cennette bulunsun inşallah yanlış kabul eder mi etmez bir artı birçi hiç yanlış kabul etmez Allah bizi bu yol üzerine sabit kılsın. sonra ne diyor müjdenin sonu ne geliyor bu en en en son müjde en güzel müjdedir ne diyor Haliun <gülüyor> Hal nefi bu Fiha halidun. ola kalıcılar ebedi olarak kalıcılar Yani bu güzel nimetler olsun insan tahtile gidiyor. Bir hafta, 10 gün, bir ay. ha Ama sonra gelirsin ya çeşke bitmeseydi dersin. Çabuk bitti dersin. Ama burada Allah Teala diyor kalıcısın sen. En güzel yerde kalıcısın. Ondan dolayı ehli sünnet nedir? Kim salih emelle işledi? Onun üzerine öldü. Ne deriz ona? Bu inşallah cennetliktir. Cenelde. Ama şahıs muayyen oldu. Ahmet öldü. Salih amel üzerine ne deriz? İnşallah bu cennetliktir. Çünkü bizde kaide ne var? Müminler cennetliktir. Kafirler cehennemliktir. Bu bir kaidedir. Ama şahsa geldik. Tekfir meselesini de hatırlıyorsunuz musunuz? Derdik muayyen şahıs var. Bir kişiyi tekfir edemeyiz. O fiili çifirdir deriz. Şahsa gelirken tekfir edemeyiz. Ne deriz? O şahsı mahkemeye götürürüz. Onu hakim önüne alır. Hakim dedik kadı. Önüne alır. Alim. Niye bu çifir işledin? Sen biliyor muydun bu çifirdir? Belki o cahildir bilmiyor. Belki zannediyor bu çifir değil. O mazireti giderilir. O adam itrar etse hatasına elhamdülillah kurtarmıştır. İkrar etmese o zaman mahkeme Onun üzerine hicret ikamet eder o zaman onu alim adam tekfir eder. Burada da öyledir. Biz bir tane bütün müminler iman üzerine olanlar cennettedir. Ama bir Ahmet, bir Mahmut bizim kardeşimiz iman üzere öldü ne deriz? İnşallah cennette. Çünkü bilemeyiz. Belki o bir günah işlemiş biz bilmiyoruz. Hah? Bir türlü şirk işlemiz bizim haberimiz yoktur. Biz neye mükellefiz neyden hükmetmeye zahirledik. Hükmet. Evet, bu ayetin anlamı bu. Şimdi bir de bu bu Buhari ile ilgili iki tane de hadis var. Onlar çok değerli inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam insanlara göründüğü kadarıyla cennetliklerin amelini işler. Halbuki o cehennemliktir. Bir adam da vardır ki insanlara göründüğü kadarıyla cehennemliklerin amelini işler. Halbuki o cennettiktir. Yani bu hadisi kim rivayet ediyor? Buhari Müslim. Hadis sahihtir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor bir adam اِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ عَمَلَ, عَمَلَ اَحْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُلِ النَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ Diyor ki bir adam Yani adam dediği burada bir Musulman. Bakıyorsun cennet ehli amelini işliyor. Cennet ehli ameli nedir? Nasıl bilirsin bir tane cennet ehli ameli işliyor? Namaz kılıyor, zekat veriyor, sakalını koymuş, e, İslami yaşıyor. Bunlar hepsi bütün İslam'ın teşvik ettiği imanın şübelerini işliyor. Biz de ne diyoruz? Bu cennetlihtir. Bu cennetlihtir. Ama bu bize göre cennetliktir ama o ateş ehliymiş. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biz zahirinizde biz cennetliktir. Onun için için biliyor. Yaratanı biliyor. Gizli bir şey kalır mı Allah Teala'den gizlenir mi? Misqalizerna. Allahu Teala bu meselenin anlatmak için ve huve ya'lemu kha'inatal Nedir hainetü'l-ayyun? Bak en zor iştir. En zor iş nedir? Kimse bilmez. Bak ben senin yüz ifadandan bilirim sen içinde ne var. Bu nedir? Tecrübeyle Allah bir şey koyar insanın kalbine, faraset koyar. İnsanı çıkartabilirsin konuşmasından çıkartırsın. Doladaki harekatından, hal ve içini biraz çözebilirsin. Ama hainetü'l-ayyun'u kimse çözemez. Hainetü'l-ayyun nedir? Bir bakıştan böyle baktın, gözünle ne geçti aklından onu kim bilir? Ha? Saniyelerce bir şeye böyle baktın, aklından bir şey geçti. Bunu kimse bilmez Allah'tan başka. O gözü o gözün sahibini yaratandan başka kimse bilemez. Onun için Allah'u u Teala bilir ki, bir şahısın sonu neyle sonuçlanır? Bu hadis nedir? Ölçüdür bizim için. Ehl-i sünnetin kaidesine destektir işte. Ehl-i sünnet asıl da ehl-i sünnet kailelerini bu hadislerden almıştır. O zaman ne deriz? Ne deriz buna göre, hadise göre? İnşallah Ahmet kardeşimiz bu amel salihlerden ölse cennet ehlidir. Diyemeyiz, cennet ehlidir. Çünkü Allah ne bilir, bize göre Resulullah diyor, insanlara göre bu cennet Ehli emelini işliyor, cennetliktir ama cennetlik değilmiş. Aynen tersini diyor, insanlara göre bir tane Ataş ehli emelini işliyor. Ataş ehli burada iki, iki şahıs var. Bir, büyük günah işliyor, ateşe girecek, sonra çıkacak, bir de ebedi kalacak. Onu da diyemeyiz biz. Biz ne deriz kafir he de diyemeyiz cehennemliktir. Ne deriz? Bu amel üzerine, bu itikad üzerine olsa ebediyan taştadır. Ama genelde bütün kafirler ataştadır. Hristiyanlar hepsi ataştadır. Yahudiler ataştadır. Ateistler ataştadır. Ama şahsa geldik. Ahmet, Mahmut, Johnny ne deriz? Bu itikad üzerine olsa kafirdir. Ataştadır, ebedidir. Bir tane şirki yoktur, muhiddir. Ama müpteladır. Neden? İçkiyle, yiyen yani kadından, yani böyük günahlarıyla. Ha? Ne deriz? Bu, bu günah üzerine Allah'ın karşısına geçse cehenneme girecek, cezasını çekecek. Ebedi diyemeyiz. Yaratabilir mi? Çünkü muvahidler ebedi ateşte kalamaz. Ne zaman ebedi diyebiliriz o adama? O adam diyecek ki, ya kardeşim içki haram değil. Allah haram kılmamış içkiyi. Siz böyle anlıyorsunuz. Bayetler haramı delennet etmiyor. Dinden bilinen bir şeyi inkar etti. İşte bu hadis apaçuktur. Zannedersiniz ataş ehlidir ama o nedir? Salih bir amel işler. En son nefesinde Allah onu ne yapar? Cennete sokar. İman dersinde dedik Abu Hurayr'ın hadisinde. İçi tenak arkadaş varmış. Birisi Salih salihiymiş, birisi talihiymiş. Günahçariymiş. Salih olan hep gelip günahçıya nesihat edilmiş. O da edilmiş tamam inşallah vazgeçmenle. Bürcün öyle gelmiş bıktırmış bunu. Ya demiş git başımdan seni Allah benim üzerime rakip mi koydu? Yani gözetici mi koydu? Git benden Allah'ı bırak baş başa. Tamam sen görevini yaptın. Onun için peygamberlerin görevi nedir? Teblihtir. İlle ben sana hidayet vereceğim diyemezsin. Sen ne yapacağım? Ben sana yol gösteririm. Hidayet Allah'ın elinden. Bu bizim salih arkadaşımız. Ne yapmış? zorlamış adamı. Adam da demiş git ya. Bu salihte kızmış. Bizim bu günde çok davatçılar var böyle kızıyor. Ne demiş ona? Bak Resulullah anlatıyor bize eski dinlerde olmuş. Neden biz ders alalım? Onun için biz babamızın, amcamızın, kardeşimizin mahallede koçumuzun üzerine gidemeyiz. Kızmış ne demiş? Vallahi demiş seni Allah affetmez. Allah da aleyhçisin de canını almış ona. Kim demiş benim güzelim, benim şeyimi demiş, benim adımla konuşuyor? Ha? Sen nereden bildim ben bunu affetmem? Allah'ın diliyle, dil, diliyle konuşuyorsun sen. Yani neye göre ben affetmem bunu? Allah her istediği günahı affeder. Sadece şirke affetmez. Biz diyebiliriz Allah şirke affetmez. Geri günahları hepsini affedebilir. O zaman demiş, seni ateşe gönderirim, bunu da cennete gönderirim. Kimse Allah'tan sorgu sorabilir mi? Soramaz. O Rabbil Alemin'dir. Bir hikmeti var. Ama biz sorguya çekiliriz. O Rabbidir. Ondan dolayı biz ne yaparız? Zahire hükmeliriz. Ama her insanın sonucunu bilemeyiz. Neyle biter onun sonucu? Mübhemdir bizim için. Ben görüyorum siz burada dersteki oturalar hepsi kardeşimiz musulmandır namaz kullar tevhid üzerinedir. Hepimiz cennete gider miyiz? Diyebilir miyiz? İnşallah diyelim Allah bizi burada topladığı gibi cennette de toplar. Amin. Vardır bizimle beş sene önce iki sene önce bu dersler arkadaşlar vardı şimdi yoktur. Bakıyorsun imanı zayıf olmuş. Var mı? Var. Olabilir. Anlatabildim mi? Yem yani bizimle tevhid üzerinedir ayak kaydır bilad üzerine gitti. Yende tersi var. Bizimle aray ediyordu. Şimdi bizim dersimizdedir. Allah kime hidayet verir, nasıl verir, nasıl alır bunu bilemeyiz. 13 ayette diyor, Allah haram kılmış. Neyi? En tekulu alallah ma la te'alemun. Allah'ı bilmediğiniz, Allah'ın dilinden bir şeye hüküm veremezsiniz. Evet, bu hadisinde anlamı ne çıkıyor? Kulların akibeti mübhemdir. 2. hadis Sizden biriniz cennetliklerin amellerini işler hatta cennetle kendisi arasında bir arşınlık mesafe kalır. Fakat kitap onun önüne geçen cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme girer. Ve yine sizden biriniz cehennemliklerin amellerini işler hatta cehennemle kendisi arasında bir arşınlık mesafe kalır. Fakat kitap onun önüne geçen cennetliklerin amelini işler ve cennete girer. Bu hadisi de kimi rivayet etmiş? Aynen Buhari Müslim. Bu hadiste biraz daha detay var. Anlamı aynıdır. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir deneniz diyor. Yani sizin içinizden bir müslüman ne yapar? Cennet ehli amelini işliyor. Hatta bir haric kalmış cennete girsin. Ha? Kitap onun önüne geçer. Kitap önüne geçtiği için geçsene yapar cehennem ehli amelini işler cehenneme. Girer. Kitap nedir arkadaşlar burada? Kader. Kader nedir? Nerede yazılmış kitapta? Kitap nedir burada? Levh-i Mahfuz. Allah Teala insanları yaratmadan önce kalemi yaratmış. Yaz demiş. Neyi yazım ey Rabbim dedi? Yaz. Bu günden kıyamet gününe kadar olup olacağı, olmayacağı, bitip biteceği, bitmeyeceği hepsini yaz. Hepsi yazılı defterde. Bizim Bu ders yapıyoruz, bu saatte defterde yazılıdır. İşte Abdullah gelir, Ahmet gelir, Mahmud gelir, Süleyman gelir, Abdülhamid gelir, bu derste otururlar. Bu da kitapta yazılıdır. Her hareketimiz, her sekanetimiz yazılıdır. Saniyelerce yazılıdır. Sahabelere halal olsun, hoş olsun. O müjdeyi almışlar cennetlikler. Neden? Akılları nasıl yetiyordu bu, bu, bu gaybi meseleleri kavurup mutlak teslim oluyordu. Şimdi bizim için teknoloji ilerlemiş, biz her şeyi anlayabiliyoruz. Adam bir CD'de he, bir devletin bütün konuşmasını, telefonunu bir CD'de kaydedebiliyor. Eskiden bize deseydiler bunu biz de inanmazdık. Ama şu anda inanıyoruz. Bir CD'de neler kaydolun mu? Ondan sonra CD bitti, DVD çıktı. Daha fazla alıyorum. Belki dividir biter, daha başka bir şey çıkar. Bu bizim aklımıza nedir? Yakundur. Allahu Teala devh-i mahfuzda her hareketimiz nedir? Sizildi, kayıtlıdır. İşte bir bilgisayara koyuyor kamerayı. Ne kamerasını? Ee, mobesa kamerası diyorlar. Bütün ceddede ne oluyor? Kazaları insanları seçiyor. Bir tane dükkanına kamerayı koyuyor. 24 çağır o kayıttedir. Demek ki oluyor. Allah-u Teala Bu insana verdiği ve ma utitum Biz Allah'ın ilminden bir cımbız kader vermiş. Ondan daha az. He? Bu ilimleri buluyoruz. Allah'ın ilmi mutlaktır. Kitapta ne yazılmış? Bukun bu kul son nefeste şaşar. He? Ateşe gider. Eyidir burada bir de itiraz eder. Diğer ki Allah adalet değil bu. Allah bunu şaşırmış, şaşırıyor. E, cehennemlik oluyor. Hayır, haşa ve kefa. Allah kimseyi zulmetmez. Biz derste, kader dersinde dedik ki bir kaide var kaderde Allah kimseye zulmetmez. Ve ma rabbuka bi zallamin lil abid Kullarına zulmetmez. Bu zulüm Allah Teala'ya nispet etmek Allah kurusun kifre kadar götürür insanı. Ama Allah Teala biliyor ki bu kulu yaratmadan önce, son nefesinden önce bu adam sapıtır. Yen bir günah işler, amel cehennem ameli, günah işler. Onun için ne olur? Yazılmış kitapta ceh cehenneme girer. Çitap önüne geçer diyor. İşte Resulullah burada diyor çitap önüne geçer. Bize göre bu adam bir karış kalmış cennete girsin, yanlış emel işliyor, Ataş ehli emelini işliyor, kitap önüne geçiyor. Allah-u Teala'nın burada şeyi var mı? Hayır. Allah-u Teala'nın burada neyi var? Sadece ilmi var. Ama kul kendi iradesiyle ne yapmış? Kendi iradesiyle o yolu seçmiştir. Allah Teala zulmetmez kuluna. Kul kendi nefsine zulmeder. Çünkü Allah Teala dedik seçim hakkı vermişti Aynı hadisin devamında da siz zannedersiniz bir tane cehennemliktir. Çok insan görürüz hoştur yen yani Öyle şey düşünmüyoruz. Son nefeste bakarsın bir amel yapar tevhid üzerine gider cehennetlik olur. Biliyorsunuz o sahabenin meselesini. Bir tane arabi gelir bir savaşta Resulullahla savaşır. Öyle savaşır ki sahabeler derler ki dinlendikleri zaman ya Resulullah filan Arabi geldi öyle savaştı ki bizi çok yerde kurtardı. Olmasaydı bize galip gelirlerdi. Resulullah der o ateş ateş ehlinindendir. Sahabeler bir şey diyemezler. Tebi teslimdir Resulullah'a. Resulullah ne Resulullah. der konuşur. Allah haber verir onu. Bir şey diyemezler. Ama bir tanesini merak eder ya ya bu adam Allah için çalışıyor. E niye bu ataşlar İlle bir hikmet var bunda. Bak sahaba hikmet arıyor. Aramıyor tereddüt, şübhet aramıyor. ve hikmet nedir Resulullah'ın bu hikmetini yakalamak için? O adamı takip eder. O adam savaşta öyle öldürüyor ki bıçak gibi sağı solu biçiyor. Ama parada da ne oluyor? Yara alıyor adam. Çizgi filmi değil ki. Savaş gerçek savaştır. Yara alıyor. Öyle yarası çok alır ki bir kinara çekilir. O adam da, o sahabe de takip ediyor Bir kinara çekilir, yara at çokaldıkça canında acı çokalıyor. Ağır kesici de yoktur. Hastane, da yoktur. Bu dayanamaz bu yaralara. Bu acıya dayanamaz. Yaranın acısına ne yapar? Kılınçını taşa dayar, karnına batırır. Kılınçını öldürür kendine. Yani ne yaptı? İntihar etti. bu sahaba hemen tekbirden gelir Resulullah'ın yanına anlatır Resulullah sallallahu sallallahu sallallahu ya Resulullah der اشهد انك la Resulullah işte bu mesele nedir Allah bilir sonuçları Allah bilir biz burada neyi çarktık işte bugün içi kaide öğrendik birincisi nedir dedik vaid vel maid nasına teslim oluruz bunda da cenel kaidemiz nedir şirk olmasa Bütün günahları Allah affedebilir. İkinci kaide nedir? Kulların sonucu mübhemdir. Kimse bilemez neyle gider. Allah'ın karşısına. <gülüyor> neyle gidersin bilemez. Ben şu anda kendimi çok salih görüyorum. Her şeyi dört dörtlük yapıyorum. Ama böyle mi çıkacağım Allah'ın karşısına bilemem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inne nes'eleke sebeti fid din Dinde sabit kılmayı senden arzu ederiz. Her zaman dualarında salih insanlar neyle dua ederler? Allahümme elhiqna bis salihin. Peygamberler bile bunu dua edecek. Salihlere bizi ilhak eder. Onun için kimse iddialı konuşamaz. İddialı kim konuşabilir? Cahil adam. Hiç kimse diyebilir mi Ben zennet ehliyim. Olmaz, imkanı yoktu. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile söyleyemedi. Çünkü Resulullah bir kayda koydu burada. Celedez de ona. Diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete girmez. Sen de ya Resulullah, ben de. Neyle gireriz? Allah'ın rahmetiyle. Biliyorsunuz o 70 sene abid ibadet ediyor. Hiç günahı yoktur. Gelir Allah-u Teala'nın karşısına. نہیں لکسندرزمان یہ بسار Bir göz rahmeti ağır basar. Atın cehennem onu diyor. Başlar yer varmaya. Avam ne diyor ya Rabbi ben yaptım sen yapma. He? Başlar yer varmaya Allah affeder tabi gafur rahiddir. Bunu niye Resulullah bize anlatıyor? İbret alalım. Nerede? Böyle orada. İnsanlara hüküm vermeyelim. İşte biz dersen bu dersen vaid vaid niye diyoruz? iman küfür meselesini tamamlayan meselelerdir. O da nedir? Ha? Nedir o da? İnsan ne yapsın? Kimseye üçünü vermesin. Onun üç bizdir tekfir hükmü en tehlikeli hükümlerdendir. Adamın sonunu sen pletini çiziyorsun. Nere? Cehenneme. Onun için biz ne yapacağız? Tedbiri elden bırakmayacağız. ehl sünnetin ölçülerini kaidelerine göre devam edeceğiz. Evet, bugün de bu kadar ders. İnşallah önümüzdeki derslerde vaid vel vaid meselelerini devam edeceğiz. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil musselin nebine muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Şunu da kapatalım.